çoklu insanlar sinci anda ve ramazan o öyle bir aydır ki o recep ile ramazan arasında insanların ondan gafil olduğu bir aydır insanlar onun değerini fark etmezler gafil olurlar tembel olurlar o bu ayrul turfa fi ila rabbil alamin Halbuki o öyle bir aydır ki Şaban ayı, alemlerin Rabb'i olan Allah'a bu ayda kulların amelleri ona yükselir. Bu ayda kulların amelleri ona yükselir. bu <gülüyor> Ben Allah'a benim amellerimin oruçluyken yükselmesini severim. Bu yüzden dolayı bu ayda çok oruçlarım demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayeti İmam Nesli sünemde bir senette takcih etmiştir muhterem kardeşlerim Şaban ayı mağfiret ayıdır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu gelen sözüne bakınız an muazi bin icabel radıyallahu anh an sallallahu aleyhi ve selleme Allahu ila cemii halkihi Leyle-i <gülüyor> Müslim Şaban. Allahu ekber. Şaban'ın diyor 15'inde, 15'inin gecesi Allah bütün mahlukatına muhtar olur. Yani bütün mahlukatını seyeder, onlara bakar. Seyyirü cünni halkıhi illa müşrikun illali illali müşrikin ev müşrik Allah o gece mahlukatına muhtali olduktan sonra onlara bakıp rezil ettikten sonra bütün mahlukatını affeder fakat iki sınıf insan affetmez. Bunların birincisi müşrik, Allah'a şi koşmuş, ikincisi de müşahhin cimli yapan insandır. Bunu Tabrani <gülüyor> Saidü'l-Seret'e tercüme etmiştir. Peki bizler böyle bir ayda ne yapmamız gerekir? Bakınız bu ayda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüsametü ibn-i Ramazan hariç diğer bütün aylarda en fazla bu ayda orşuttuğunu görüyoruz. Demek ki Ramazana bir hazırlık var. Yapacağımız bu ayda en kıymetli amel, ibadetlerimizi nafile olan, ibadetlerimizi hasseten çoğaltmaktır sünnet olan namazlarımıza dikkat etmek, nasri namazlarımızı çoğaltmak, bu ayda çok oruç tutmak, bu yönüyle Ramazan'a hazırlanmak, bu ayda Kur'an-ı Kerim çok okumak, Cenab-ı Hakk'ı zik etmek, düşünceye, tefekküre dalmak, kendimizi, ailemizi, çoğu çocuğumuzu bu ayda Ramazan'a hazırlamak. Muhterem kardeşlerim. Bunu zikretmemiz sebebi sadece nasıl bir ayda bulunduğumuzu ve bu aydan gafil o gerekli olduğunu ifade etmek için hatırlatma babından söyledim. Yoksa dersimizin konusu değildir. Dersimizin konusu imanda istisna Diyebilirim ki şu ana kadar yapmış olduğum dersler içerisinde hazırlanırken bu istisna konusunu hazırlarken zorluk çektiğim kadar hiçbir dersin zorluk çekmemişimdir. O kadar boğulak bir konu. Yani anlaşılması zor, anlatılması zor bir konudur. Çünkü bu konu etrafında çok şeyler söylenmiş ve bu konuyu vuzuha açıklığa kavuşturmak basit değil. Peki imanda istisna nedir? Yani İnşallah sözüyle <gülüyor> istisna ederek ben müminim demek. İnşallah yani ene müminum. Veyahut ene müminum inşallah sözüdür. Bu konu hakkında selef arasında ihtilaf olmuş. Bu ihtilaf, ihtilafa binaen çok şeyler, çok sözler söylenmiş. Evet. Bu konuda ilim ehli arasında dediğim gibi ihtilaf vardır. Kimisi istisna etmeyi gerekli görmüş. Kişiyi bunu söylemede ya gerekli ya da caiz görmüş. Kimisi de bunu imanda bir şek saymıştır. Yani kim ki ene mu'min inşallah inşallah ben mu'minim derse onun imanı şüpheli saymıştır. Çünkü inşallah sözünde şüphe kavramını gözetlemişler. Evet. İmanda istisnai, caiz veya gerekli görenlerin delilleri nelerdir? Bu, görüş, bu görüşe sahip yani sahabelerden tabi'in, selef-i bir taife eşariler ve hadise bu görüştedir. Beyanılan deliller şunlardır. Bir. İlk rivayet sadim ve kasri rivayettir. Ellenefan ate Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, فسآلوه فأعطاهم إلا ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluk insan geldi ve ondan bir şeyler talep etti. Safa olarak, bir şeyler, sarak olarak bir şey talep ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara verdi. Fakat işlerinden bir adama vermedi. Fe kâle sa'du, ya Resulallah a'teytehum ve terekteh fulâne inni lâ râhu sen falanlara verdin fakat içinde bir adamı bıraktın. Allah'a yemin olsun ki ben onu mümin olarak görüyorum. Fe kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevaben ev muslimâ veyahut da müslümandır. Fekâle zâlike selâsem. Sa'd bunu üç defa tekrarladı. Yani üç defaydı ki Allah'a yemin olsun ki ben bunu mümin olarak görüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ev muslimâ veyahut da müslümandır. Sözün üç defa tekrarladı. Bu rivayet Bukhari Hüslüm rivayetinde. <gülüyor> bunu İbn-i Hacer Fetulvari Bukhari'nin şerhinde öyle bir açıklık getiriyor. Ey la takul mu'minen bel musliman. Sen ona mümin deme, bilakis müslüman de. Liann itlaq al-muslima ala man lam yuxtabar <gülüyor> haluhu yuxtabar haluhu khibret baatinih aula min itlaq al-mu'mini. Çünkü müslüman kelimesini hali bilinmeyen bir kimseye yani itlaq etmek onu say onu o isimle isimlendirmek Xebata <gülüyor> bağıntı Aynen batının yani bilmediği gibi, evlatın itlakı mümin, ona mümin ismini vermekten, itlak etmekten daha evladır. Evet. Onun için ona mümin deme, Müslüman de. Evet. İkinci delil. Ar İbrahim Nahi, قال قال رجل ليعقماء استبن الأسود. أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. İbrahim el büyük tabi imamlarındandır. İmam-ı hocasının hocasıdır. Onun hocası da Alka Metin-i Esved. Al Esved. de Abdullah Mesud'un talebesidir. Diyor ki bir adam Alka metin dedi ki sen mümin misin? Cevaben dedi ki ercu ümit eylerim, mümin olmayı. Eğer Allah dilerse. Bunu beyaki Şuav-ı Liman'ın mukaddimesinde 3. sayfasından zikretmiştir bu rivayet. Bakınız bu rivayette mutlak olarak kendisine ben müminim kullanmaktan çekilmiş ve umir ederim ki ben müminim inşallah tabirini kullanmıştır. Evet. İbn-i de bunu iman kitabının dokuz sayfasından zikretmiştir. Üçüncü delil. An Abdurrahman İbn-i İsmah enne Aişyete anh kalet en tumu'l mu'minun in sha Allah. İsme as nakleder Hazreti Ayşe radıyallahu anha müminlerden bir tâifeye hitap ederek demiştir ki inşallah siz müminsiniz. İnşallah siz müminsiniz. Allah dilerse siz müminsiniz. İnşallah tabiriyle istisna etmiştir. Evet aynı kaynak. Dördüncü delil. An Arkam bin <gülüyor> el-Esved, قال رجل İbn Abdullah el-Mesudi. Ana müminum. mesudi dedi ki: "Abdullah el yanında bir adam ben mümin dedim. Kâle: "La tekul inni fi'l cennet." Yani dedi ki ben cennetliyim deme. Yani ben cennetliyim deme. Çünkü ben müminim, mutlak müminim demek yani ben cennetliyim manasındadır. Lakinna ve lâkinna lequlu lâkin bizerif ve melaiketihi ve kutubihi ve Deriz ki biz Allah'a, meleklerine, kitaplarına iman ettik. Fakat mutlak olarak kendimize mümkün izlemeyiz. Evet. Mutlaka. Bunu beyaki aynı kaynakta yani e, şu ı iman kitabı mukaddesinin olsun sayfası zikretmiştir. Sınnekal <gülüyor> bu devleti zikrettikten sonra ve na hada. An cemaatin mine sahabeti ve tabi'ine ve selef-i salih radiyallahu anhü'l ecma'in. Bize diyor, bu şekilde rivayetler sahabelerden, tabi'inden ve selef-i salih'in bir cemaattan nakolmuştur. Allah onlardan razı olsun. Evet. Buraya kadar muhterem kardeşlerim zikrettiğim deliller, inşallah ben müminim demenin caiz olduğuna dair delillerdir. Ali, hani, hadis ehli eşariler, sahabeden bir taife, tabime bir taifenin istisna etmiş olduğu deliller bunlardır. Peki, bu görüşü yani imanda istisnai, caiz görmeyip bunu bir şek, şüphe feyanların beğenmiş oldukları deliller nelerdir? Yani neye beğeniyorlar ki? Diyorlar ki bir insan, ben inşallah mümini derse bunu imanda şüphe vardır, Böyle demesi caiz değildir. İlla ben mutlak olarak yani ben müminim demesi gerekir. İnşallah kaydır getirmesi gerekir. Bunlar hangi delilere dayanmışlardır? Evet. Onu görelim. Bu görüş yine sahabelerden, tabinlerden ve tabi tabilerden hadis bir tayyata ulemanı görüştür. Maturidiler ve mürciyeler bu görüş almışlardır. Evet. Bir cüdet. An Abdullah bin Yazid bin, "Kah, "İfâsûyâ ahd, İfâsûyâ ila ahdukun, Mümin anta, falâ yashuku si imani." Demiştir ki, eğer içinizden bir bir nize sen mümin misin? O imanında şüphe etmesin. Yani inşallah ben demesin. Ben mümin desin. Evet, Abdullah bin Yazid. Bu Ubaidullah bin Hirdit sahabenin küçüklerindendir. Bu rivayetin ne bir şey be iman Kitabının onu saymasını etmiştir İkinci rivayet, ikinci delil. Haddesene Abu Muawiya ani Şe'balı qal lehu inna min salahi alayya an Ben diyor Şe'balı Abdullah-ı Mıgafel'e karşılaştım. Ve ona dedim ki insanlardan bir sayefsen, salah ehli. Yani salih kimseler ben benim ben müminim e, demelim yani bu beni bu sözümü ayıplıyorlar. Diyor ki böyle demen doğru değildir. Ne dersin? Kal. Fa kâl Abdullah-ı Mıgafel, Allah-ı ashabındandır. <Gülüşmeler> Eğer sen mümin olmazsan, ben müminim demezsen sen ziyanda ve husrandasın. Böyle demiştir. Aynı kaynak Üçüncü deniz. Al Selemet ibn-i Semura. Kal. <palavras> Kata bena Muaz ibn-i ve entum diyor ki bize Muaz ibn Cebel bir gün Kut, hani hutbe verdi, konuşma yaptı. Dedi ki topluluğa siz müminlersiniz ve siz cennet ehlisiniz. Aynı kaynak. Beyakı yine bunu Şabül İman'ın mükaddimesi 33. sayfasında bulmak etmiştir. Lakin bu rivayeti, eden bu rivayeti Şeyh Elbani e, İbn-i Ebişşehir kitabında bu rivayetin zayıf olduğunu söylemiş. Dördüncü delil. An Sa'd bin Bashar, Bakınız, yani o kadar bu ihtilaf muhakeme konusu olmuş ki, meselin ciddiyetine bakınız. Azizemar rəbiyyallâhın hilafetinde, kendisine Şamda bir adamın, Şamda bir adamın, kendisinin mümin olduğuna iddia ettiği haber ulaşmıştır. Kısalarım diyor ki ben müminim İnşallah sahibini kullanmıyor. Sakadebe ila emirihi en ib'afhu ilayya i Hattak Şam'ın valisine mektup yazmış bana o adamı gönder diye. Felamma kadma alayhi kana "Anta allazi yanına ulaştığında içeriye gidiyor. Hemen Arsuno ona dedi ki ben müminim iddiasına bulunan sen misin diyor. Hemen adama. Kale miam dedik evet. Vallahi ye emril müminim. Allah yemin olsun ya emril müminim ben bu şekilde söylüyorum. Diyordu ki ben müminim. Kale veyhak dedi sana yazık. Yani bu sözü söylemek bir bir cürettir. Nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyoruz. Ve niye mezarlık? Bunu sen nereden aldın? Kan bakınız, adamın hikmetli sözüne bakınız. Alam takurun ma Rasulullah ﷺ açısından müşrik ve menafik ve mümin. Ya Allah, siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam zamanında üst sınıf insan değil miydiniz? Müşrik, menafik, mümin. Senin ayihin konu tesir hangisinden dil? Sen hangisindendir? Kâle femedde Amar yedehu ilâ ileyhi marifeten nima kal. Yani söyledi sözünü hangi maksatla söylediğini çok iyi bizden dolayı onu ona elini uzattı. Hatta asada bir yediyi onun elinden tuttu. Akraçı ol Beyhakî fîmukadbûmeti şuab-ül iman. İmam Beyhakî şuab-ül iman'da bunu <gülüyor> e, nakletmiştir. O dördüncü sayfası sayfada. Bu Mutlak olarak ben bütün dinlerin kullandığı delillerden bir tanesiyim. Yani bakınız, Ömer İnci hatta bile bu konuda ikna olunmuştur. Evet. Beşinci delil, <gülüyor> An Abdillah bin Yezid bil al-Tariq, قال: تسمو باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. Abdullah bin Yezid diyor ki. Allah'ın mı sizi diyor Kitabında Haniflikle İslamla imanla isimlendirdiği isimlerle kendini teslim ediniz. Yani deyiniz ki ben Hanifim, ben Müslümanım, ben müminim. Evet. İmne bir şey benim iman kitabında sayfa 10. Altıncı ve son dayandıkları delil an asma nibil aswat qal. Kultu li ata ibn bir rabah. Atay bin Mekke'de yetişmiş büyük tabi imamlarından. Osman bin Esra diyor ki Atay bin dedim ki Arraculu yakunu ma edri emmü'minun ena emla Bir kişi diyor ki ben bilmiyorum. Acaba yani tam mümin miyim yoksa değil miyim? Yani bir adam böyle dese kâle subhanallah dedi ki subhanallah ta'cübe Tehacüp ederek dedi ki Subhanallah bu nasıl olur? Kal Allah Halbuki Allah Kur'an'da demiyor mu? Ellezîne yu'minûne bil gayb. O gâybe iman edenler var ya gayb. Allah kendisi gâyptır. Yani görülmeyendir. Hemen âmene billah, hemen âmene fakat âmene billah. Kim ki Allah'a iman ettiyse o, Kim ki o gaybe iman ettiyse Allah'a iman etmiştir. Nasıl olur da o kimse der ki ben işte bilmiyorum kendim ben mümin miyim veya değil miyim evet aynı kaynak muhterem kardeşlerim buraya kadar ziketimiz deliller yani gerek imanda istisnai caiz görenlerin deliller olsun imanda istisnai inşallah tabirini şüphe sayanların deliller olsun zahiren bir çatışma var gibi görünüyor bir tezat, bir telakuz var gibi görünüyor. Aslında hiçbir tezat yoktur. Fakat bu bir idrak, bir anlayış, bir kavram meselesidir. Evet. Şimdi biz inşallah Teala bu meseleyin tercihini yapacağız ve deliller arasında bir cem yolu yoluna gideceğiz. Evet. Ben bunu tabi birkaç şıkka ayırdım. A İmanda istisna caizdir. Tercihler nokta. İmanda istisna caizdir. Bu da iki yerde mümkündür. Yani iki yerde kişi imanda istisna yapabilir. Ben inşallah müminim diyebilir. Birincisi, müstakbele, istikbalde, şayet gelecekten haber verirse, inşallah ben müminim, bu kimse dediği zaman, Neyi kastetmiştir? Allah'ın, e Allah'ın beni imanda sabit kıl. Yani böyle duaylar, yani bunu kasteder Allah'ın beni imanda sabit kılmasını umut ederim. Hidayeti bana nasıl verdiyse, yani madem ki bana hidayet o verdi, yine benden bu hidayeti almasını, bu hidayet onun elinde olduğunu, onun meşietinde olduğunu kastederse bu şekilde inşallah ben mümin demesi caizdir. Yani inşallah ileride de benim bu iman devam edecektir. Manasında kullanırsa. <gülüyor> bu bir. İkincisi istisnayı imanın kendine imanın zatına, kendisine irca etmesi yani imanın kemaline asıl imanın kemaline, hakikatına İrca etmesi, aslında hamletmesi bu caizdir. Evet. Esaslarına, esaslarını kastetmeden, imanın kemalini, ihlasını, aslını kast ederek inşallah ben müminim derse bu caizdir. İman esaslarını kastederek değil. Evet. Bu manada rivayet gelmiştir. Hem Katar'dan, hem de Hasıl Basri'den. Ve bu rivayeti gördüğümüz zaman, mesele açıklığa kavuşacaktır. Evet. An Temam İbn-i kal Se'ele racunun el hasan al basri anil iman Temam İbn-i Hasan al basri biliyorsunuz Hasan al basri Irak'ın yetiştirmiş olduğu büyük muhaddislerden ve tabiim zahir imamlarından birisidir. Ona imandan sormuş. Fekale el iman imanan Bakınız. İman iki türlüdür. Yani iki türlü iman vardır. Fıkhun da səslini, an imanı bilâhi, ve melaiketi, ve kütübi, ve rüseni, ve cenneti, ve nari, ve bahti, ve hesab, ana mümin Allah'a imandan, melaikelere imandan, kitaplara, peygamberlere, cennete, cehennemden, öldükten sonra dilme, hesaba, imandan soruyorsan, ben bunlara iman etmişimdir, ben mü'miyimdir. Burada istisna işte caiz değildir. Burada inşallah diyemezsin. Çünkü o zaman bu inandık şeylerde de şüphe vardır. Oradan mutlak mü'minsin. Evet. <gülüyor> Eğer bana sen soruyorsan Al-Kavlillahi Azze ve Celle Allah'ın şu ayet kelimesinden bana soruyorsan اِنَّمَا ellezine اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ ve وَاِذَا تُنِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ O müminler ancak o kimseledir ki Allah'ın اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Allah'ın adı anadığı an kalpleri tir tir ürperir, titrer. Ve onun ayetleri okunduğu an onların imanları artar ve Rableri tevekkül ederler. Ondan sonra işte onlar bizim vermiş olduğumuz şeylerden yani onlar namaz kılarlar, zekat var bizim vermişlerden zekat kılarlar, zekat verirler. Ulaike umul humul mu'min arkadan, onların vasıflarını saydıktan sonra diyor ki Ulaik umul, umul hakka işte hakikaten hak olarak mümin bunlardır. Gerçekten mümin bunlardır. Eğer bana bunlar soruyorsan, çavvalahi Allah'a yemin olsun ki ma adri enemilhum evla. Biliyorum. Ben bunlardan mi yoksa değmiyim biliyor Yani işte bak buradaki soru şu. Yani, ben de acaba Allah'ın gerçekten bir mümin saydığı yani imanı kemale ermiş, tam bir ihlasa ermiş, imanın aslını, tadını tam manasını tatmış, Allah'ın gerçekten saydığı bu tayfeden, bu insanlardan soruyorsan ben onlardan miyim değil miyim bunu bilmiyorum. İşte orada istisna caizdir. Orada inşallah tabiri caizdir. Evet. Bunu beha yine aynı kaynaktan zikretmiştir. Bundan kasıt nedir muhterem kardeşlerim? Kişiyi, bakınız, kişiyi küfürden ayıran imanı veya seyir kelimesiyle ayıran İslam kastediliyorsa Yahudilerden, Hristiyanlardan, müşriklerden ayıran La ilahe illallah kelimesi kastediliyorsa veya küfürden ayıran iman kastediliyorsa bunda istisna yoktur, caiz değildir. Öyle bir anda ben inşallah müminim diyemezsiniz. Çünkü arada kast edilen İslam, kast edilen iman, küfürden ayıran. Evet, Yahudilikten ve Hristiyanlıktan müşkülerden ayıran imandır da İslam'dır. Orada istisna caiz değildir. Ben müminim diyeceksin. Evet, lakin zayi olan vacip amellerin tümü, namaz, oruç, zekat, İslam, beş şartı, diğer İslam'ı getirdiği emir yasaklar. Bunların hiçbir kast ediliyorsa yani bunların tatbikinde müminin durumu kast ediliyorsa evet Bunda işte e, İslam teriminde olsun veya da iman teriminden iman terimi olsun burada istisnaedir caizdir. Çünkü bütün bunları bizim tam manasıyla yerine getirmemiz mümkün değildir. Bu yüzden ne diyoruz? İnşallah müminim, inşallah Müslümanım. Evet. Kemalini, hakikatını, ihlasını tam manasıyla, dört dört olarak yerine getirmem, hani tam getiremeden dolayı ne yapıyoruz? Bu şekilde söylüyoruz. Mutlak olarak kendimizi cezmetmiyoruz. Yani aynen İmam Ahmed, İmam Ahmet de e, bu görüşte ve bunu Şehristan-ı Tehmiye bunu iman kitabında zikretmiş ve bunu savunmuştur İmam-ı Zühri'den de nakiller getirmiştir çünkü İmam-ı Zühri kelime İslam'dır <gülüyor> amel imandır demiştir niye? çünkü La ilahe illallah Muhammedun bir insan Müslüman olmuştur <gülüyor> amel ettiği an değil mi? o zaman onun, e, onda bir teslimiyeti görüyoruz, değil mi? O imanın onda yeşerdiğini amelleri görüyoruz ve onun mümin olduğunu anlıyoruz. Aynen, وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ عَمَنَّ كُمْ لَمْ kullem لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْ Ayetinde olduğu gibi. Araplar dediler ki biz iman ettik. Hayır abim onlara söyle ki onları iman etmiş değillerdir. Bilhaki desinler ki قُولُوا اَسْلَمْ Biz teslim olduk. وَلَمَّا kuru اِم sizin kalplerinize daiman girmiş değildir. Evet. İşte bu manada olduğu zaman yani kişi ne yapar orada ben Müslümanım ben Mümin diyecektir. Çünkü orada küfürden ayıran bir İslam, küfürden ayıran bir iman noktası vardır. Evet. İmam İbni Teymiye, İmam Mahmed'in bu açıklamasını iman kitabını 300 980 e az mazik etmiş ve kendisi de bunu tercih etmiştir. Evet, İmam Süfiye el-Tevrîn'in sözü, beynü kuteb'e, sahih Muhammed kuteb etmiş sözü bunu çok bir şekilde açıklamaktadır. Süfiye el-Tevrîn bu sözü i̇mam Şahver Mujaddid Wakîmlü Cerrâh açıklamak nakletmektedir. Diyor ki, an Wakîmlü Cerrâh, kan Süfiye el-Tevrîn yakul. Süfiye el-Tevrîn diyor ki, ana müminun ve anu kiblə müminun. Fil nikâhi veddiyeti ve mevâris. Bakın. Ben müminim. Kıble ehli de mümindir. Neyde? Nikahta, kısasta miras meselesidir. Yani Müslümanlara icra olan zahiri amellerde. Bu konularda zahiri olarak ben müminim. Ehli kıble ehli de, de mümindir. Yani kişi o şekilde bir, hani o durumda bir mümin olunca, Müslüman olunca Onlara İslam tatbik edilir. Nikah hususunda olsun, boşama hususunda, kısas mezesinde, miras konularında mümin olmasıyla, müslim olmasıyla o ahkam üzerine icra olur. Ama kafire, el kitaba müşrik'e ayrı ahkam vardır. O yüzden bir ayrım vardır. Bu konuda katil bir insan ben mümin inşallah, ben müslim Müslüman inşallah diyemez, mutlak olarak ben mümin, ben müslim diyecektir. Evet. ولا يقول انا مؤمن عند الله عز وجل. Bu in sallallahu aleyhi ve sellem böyledir. Ama kişi kati surette ben Allah katında müminim diyemez. Kesinlikle mutlak olarak ben Allah katında müminim diyemez. Evet. Çünkü sonun ne olacağını bilmediğinden dolayı. Ali Ebu Abbas'u teccâsi يقول. Sme'tu Kuteybe'l-Musta'id yequl. Burada Ebu Abbas ve teveccühü Şu sözü nakleder. Ennasu 'indena mu'minun bi ismi'llezî semâhumullah. Evet. Allah'ın kitabında isimlendirdiği isimle bizim katımızda, yanımızda, ya yani insanlar nazarında ne diyor? İnsanlar mümindir. Bizim nazarımızda insanlar mümindir. Neyde? fil ikrar. <gülüyor> Şahitlikte ikrar etmede. Hak ceza uygulamalarda, da zina da olsun, kısas da olsun, ondan sonra e, iftira da olsun, içki içme bu gibi cezalar da olsun, miras da olsun, bu gibi bunlar da Müslümanlara, Müminlere İslami kanunlar uygulandırılır. Valla ne kuvvete hakka fakat yani insanlar veya bizler gerçekten Müminiz diyemeyiz çünkü bu gerçekten tabiri Allah katında olan durumdur. Biz de meşhur olduğu için bu durum böyle bir cezin, böyle bir yani kesinlik getiremeyiz. وَلَا نَكُورُ iman اِمَانِ ve Mikail Demeyiz ki imanımız Cibril ve Mikail imanı gibidir. لِأَنَّا اِمَانَهُ مَا Çünkü bu ikisinin imanı Allah katına makbul bir imandır. Ama bizim imanımızın Allah katına makbul bir iman olduğuna kim söyleyebilir? Kimse söyleyebilir. Öyleyse bu mutlak bu olarak yani kesinlikle ben müminim. Nasıl insan bunu diyebilir? Bu manada. Evet. Bunu Beyhakî mukaddemesinde aynı tarihte zikretmiştir. İmanından şüphe etmeden ilerideki halini bilmediği için Allah katındaki iman durumu, durumu bilmediği için tevazuyen bir Müslüman der. Ben inşallah müminim. Ben müminim inşallah. Evet. Ama bir küfrü, imanı İslam'dan mesela diyelim gayri İslam ayrı nokta olduğu an orada kesinlikle mümin veya Müslüman demesi gerekir. Ama az önce bahsettiğim bu meselede olduğu zaman ne diyecektir? İnşallah ben müminim. Burada arada cezmetmeyecektir. Evet bu A. B. Cahit gönlendilerin delillerine gelince. Peki cahit gönlenden deliller mi yapacağız? Adamlar bu kadar deli getirdi. Bunların deliller mi yapacağız? İmam Ahmed Rah Rahimullah diyor ki bakın buraya hani İmam Ahmed'in anlayışına bakınız. قال <gülüyor> امام Rahmet رحمه الله فهذا الذي روينا من اطلاقي وعاد ابن وما روى مرسلا من تصيب Vakouli'atı İbrahim'in, "Fi tasmeti, man âman bilallahi ve resulü bilmueminin, yarjegu ila alhal." Bakın. Diyor ki, Muhammed, bize diyor, rivayet alınmış olan Muazzeb bin sözü, yani ne demişti? Bir toplu, siz minfinsiz ve cennet elinsiniz. Bu söz olsun. Zehuta, aziz ömerin. Şundan gelen o adamın sözünü tasvir etmesi, doğrulaması veyahut da atay bir erbahın Allah ve Resul'le iman edenleri mümin sayması bu kişinin o anki durumuna racidir. Yani nasıl anlıyoruz bunu? Siz yani şu halinizle, şu halde, şu halde, şu durumda müminsiniz. Bu halde yani bu halde ölürseniz İmanlı olarak ölüp cehze geçeceksiniz. Evet. O hali kastedilmiştir. O anki hal. İleriki, i̇lerideki hal, durup istikbara kastedilmemiştir. Evet. Ve bunu e, doğru olduğunu göreceğiz. Yani bir insan, el -a şu an şu halimle, şu durumla ben müminim demesini hiçbir kimse karşı çıkamaz. Bunu göreceğiz. Evet. Şu anki durumu kastedersen. O zaman imanda istisna icaz görmeyenlerin dengeleri ne yapılmış oldu? Bu şekilde bu manaya hamledilmiş oldu. Yani şu anki hale hamledilmiş oldu. Evet. Akabinde yani İmam behaki, İmam ahmed'i sözünü zikaret sonra Huleymi onun hocasıdır. Huleymi iman konusunda büyük minhaç kitab vardır. Diyor ki İmam e, Hulaymi Me'ar kitabında Kânez Hulaymi la yemdadil mu'mini ay yantani an tesmiyet nefsii mu'minen fil hal. Bulunduğu halde, bulunduğu durumda vaziyette bir müminin kendi nefsini mümin teslimiyet etmesinden kasıya kendisini geri alması gerekir. Li ejli ma yahşau ma yahşur <gülüyor> musul Yani kötü akibet neticeden kendi nefsi için korktuğundan katil surette bulunduğu vaziyette halde iman müminim demesine çekilmesi gerekir. Bunu diyecektir. Evet. Bunu iman Bey Hakim Mukaddim'e de zikretmiş. C. Selef-i bir kısmı istisna etmeden ben müminim. Mümin olarak yaşayacağım. Mümin olarak Mümin olarak öleceğim. Mümin olarak Rabbinle karşılaşacağım kişinin bunu demesi ve bunu yani selef sali bunu caiz gör görmümlerinin sebebi nedendir acaba? Bakınız böyle bir ve bu sözleri sarf eden bu kadar kendine cüretkar bir yani cezmeden kendi haline şu yani şu an e, bulunduğu halde değil ben oraya yaşayacağım mümin olarak öleceğim, mümin olarak Rab'mi e karşılayacağım. Bu gibi tabirleri kullanmasına karşılık Abdullah el-Mes'ud bakınız ne cevap veriyor. Diyor ki, öyle diyen bir adama diyeceksin ki, de bakalım sen ben cennetlikim. De bakalım kendini değebilir misin? Böyle diyen birisi demiştir ki Allah alem. Peki Allah alem dediğine göre niye az önceki ben min sabrımda isnaeyi kullanmadın? Allah'ın demedim de şimdi cennet ehiline de bakalım kendini dediği zaman ee, bilmiyorum sözünü kullanıyorsun. Çünkü iman eden <gülüyor> Evet. Böyle cevap vermiştir. Ee, evet. İbn-i radıyallahu anh'ın cevabı burada çok enteresandır. Çünkü <gülüyor> mümin olarak ölen cennettedir. Mümin olarak ölen cennettedir. O zaman kendine cennet elindenim de. Evet yani herhangi bir kimse bir saat mümin olursa veyahut bir ay veyahut bir gün veyahut bir sene mümin olan herhangi bir kimse bu halde cennete giremeyeceğine göre biliyor musunuz? yani bir insan, bir saat mümin olmakla, bir gün mümin olmakla, bir sene mümin olmakla tabi adam iman etmiş, iman sıktan sonra kalbinde ölmüş, onun durumu ayrı. Fakat bir saat iman etmiş, bir gün iman etmiş, bir sene iman etmiş, sonra imanı değişmiş, yeniden de, hani yani şeyler girmiş, kâdlı olmuş, kalkıp, onun önceki imanı sayılır mı? Sayılmaz. Yani bu şekilde olan yani iman etmeyeceğine göre, CHP Gidemiz'e göre Abla imanı üzerine yatıp da bakınız, ben mü'minim bu şey, bu süretkar bir sözde bunu söyleyip, imanı üzerine yatıp da kendisinin kesinlikle mutlak mü'min olduğunu her halükarda böyle olduğunu söyleyen için durumunu Allah'a yani havale etmek için bunu söylediğini bu şekilde ne yaparız? Anlarız durumunu Allah havar etmeden her halükarda bunu söylerse öylesine ne diyor Allah'ın mesut? Söyle bakalım o zaman madem sen bunu söylüyorsun, de bakalım elinde misin? Bunu demeyeceğine göre o zaman ancak şu an bulunduğu muayyen haline hükmedebilirsin. İleri durumu hükmedebilmeyeceğine göre o zaman ilerisi ki olan durum için inşallah ben müminim dersin. Mutlak olarak ben müminim diyemezsin. Evet. Lakin bir mümin şöyle söyle, yani söylemesine kimse karşı gelemez. Evet. Ben şu anda şu halde bulunduğum vaziyette müminim. Bunu diyebilir. Evet. Şura kadar yani naklettiğim izah İmam Behaqi hani bu izah getirmiştir. Allah kenzere razı olsun. Sizi rahatlatmak için bir nokta anlatayım. Bir zamanlar Taassub'un, cehaletin fıkhın, cumutlu, durakladığı dönemde, mütevfirin alimlerin döneminde Hanefi fukahası, onlarda istisna, imanda <gülüyor> istisna yani ben inşallah müminim demenin caiz olmadığından dolayı, bunu söyleyen imanında bir şüphelik olmam dolayı Hanefi fukahası fetva vermiş kat'i surette şafilerden kızanmak caiz değildir. Niye? Çünkü şafiler, imanda istisnai caiz görmüşlerdir. Yani bir insan, inşallah ben müminim diyebilir. Onlar imanla şükür olduğundan dolayı, onlardan kat'i surette kızanmak caiz değildir. Hükmüne bakmışlardır. Şimdi biliyor musunuz? Hat, durum nereye kadar bakmıştır? Ancak, bu haliler arasında bazıları, bu metnenin yani yanlış veya kötü durumlar açabileceğini gözünde bulundurarak büyük yaralar açabileceğini gözünde bulundurarak demişlerdir ki bir kısmı biz Şafii'den şu şartla kız alırız onları evli kitabın seviyesine indiririz Ehli kitap kimin arkadaşlar biliyor musunuz? Yahudi ve Hristiyanlar. Bir şafi kızı ehli kitap şirinsine iniyor. İndiririz. Çünkü ehli kitabı kızları alır. Ehli kitaptan evlenebilir. Ama kalkıp bir Müslüman kız ehli kitaptan birisi evlenir. Ona kıyasen demişlerdir ki şafi kız alırız? Ehli kitaba kıyasen Ama kalkıp bir bir şafiye biz kız vermeyiz. Evet. Yani nokta buraya varmıştır. Halbuki yukarıda size anlattığım mesele. Terakki-i bir kısmının imanda istisna meselesini ortaya atması onların bu, tevazularından, takvalarından, Allah korkularından, korkularından ileri gelmiş, kendilerini bu kadar cüretli insanlar görmemişlerdir. Tevazu esasını, Allah tatlı durumları bilmediklerinden dolayı ileri sürerek istisna meselesini ortaya atmışlardır. Ve şu, şu konuya gelmişken dikkatinizi çekeyim. Şayet sahabeler, senet-i derinde bulunan tabi sebe-i tabi büyük insanları kendi imanları konusunda istisnayı caiz gördülerse, <gülüyor> inşallah ben müminim bunu korkularından, takvalarından, tevazüle söyledi, söyledi, söyledilerse, kendine nefislerinde bu bu de tezgah etmedilerse acaba Bugünkü mümini, bugünkü müminlere, bugünkü bu asrın Müslümanlarla bu kadar cüretkar bir şekilde biz tevhid ehliyiz. Günah işlemi bize, imanımıza zarar vermez. Şirk elini haline baksana. muhakkak biz kurtulacağız. Bu kadar cüretkar söz söylemelerine ben şahseden hayret ediyorum, şaşıyorum ve hallerine üzülüyorum. Nasıl kendi haline ve ilerideki istikbal için bu kadar garanti veren, bu kadar kendi nefsini tezki eden yani insan böyle bir hani kendisi nefsine böyle bir garanti, böyle bir teminat verebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile kendi nefsini tezki etmemiştir. فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ hu alemu بِمَنِ اتَّقَى Siz nefsini tezki etmeyiniz. Kendinize çıkarmayınız. İçinizde kim tatlı olduğunu, sahibi Allah bilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile sorulduğunda Ya Resulallah sen mi bile, evet ben bile yarın Allah'ın ben ne yapacağını bilemiyorumdur. Veyahut Allah'ın yani rahmeti fazla beni kuşatmazsa ben de aynı durumdayım demiştir. Arkadaşlar halimize düşünmemiz gerekiyor. Halmini tefekkür etmemiz gerekiyor. Yani imanda zafiyet var, amelde zafiyet var. Günah desen başımızdan aşkın, bu teminat, bu garanti, bu güven bize ne erinç eder? Allah bizi İslimiz, cümle bizi İslimiz. Evet. Muhtemm kardeşlerim, insanı İslamdan çıkaran dört şey vardır. Bunları bilmemizin e, zararı vardır. Daha önce İslam'dan imana çıkarın on şey zikrettik. Bunlar ayrı olarak bir şeydir bu. Birincisi Allah'ın rubiyetini inkar ki bu tevhidin birinci kısmı. Allah'ın rubiyetini inkar bu ister imanı bozucu herhangi bir söz, inanç veya amel olsun durum aynıdır. Allah'ın rubiyeti ait sıfatlarını rızık, ihya etme, dirizme, tasarruf etme kainatı, rubiyeti ait sıfatlarından herhangi bir tanesini, zatını he, inkar etme kişiyi kafir yapar. İslamiyetine çıkarır. İkincisi Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize kendi zatını sıfatlarıyla, isimlerle anlatmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, sellem de, ve sellem'den de bize bu da Allah'ın isim ve sıfatları konusunda haberler, sahih rivayetler gelmiştir. Evet, bunları inkar etmek kişi İslam netinden çıkarır. İnkar burada iki türlüdür. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih onun bildirdiği isim ve sıfatları reddetmek. Diğer türü ise Allah'a layık olmayan sıfatları Allah'a ne yapmak? İstirat etmek. Birincisinde yani Kur'an ve sahih olan sünnette bildirilen isim ve sıfatları inkar ya sarahaten ya da açıkça sarahaten inkar ediyor veyahut o sıfatı Dikkat edin. O sıfatta bir eksiklik o sıfatta bir eksiklik zahirinden yani kitap ve sünnetin ham, hani, tahammül edemeyeceği veya kast edilmeyen bir manada bir tevhül yol tutar. O, o sıfatın manasına bir eksiklik getirirse bu tevhülde kişiyi küfre götürür. Evet. İkincisi ise Allah'a layık olmayan çeşitli istifatları Allah'a izaf etmektir, izah etmektir. Kur'an'da biliyorsunuz müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a çeşitli şeylerde, isnaflar da bulmuşlardır. Tıpkı kelamcıların Allah'a bir sürü, e, mesela bazı kitap sünnette varik olmayan çeşitli e, sıfatları isnaf etmeleri gibi. Üçüncüsü, Allah'ın ruhiyetini inkar etme. Bu tevhidin üçüncü kısmıdır ki ennemidir. Peygamberler bunun için gelmiş, kitaplar bunun için indirilmiştir. Peygamber ve kavme arasındaki münaza, çekişme bu yüzden yapılmıştır. Bu inkar Allah'ın uluhiyetini inkar, gerek imanı bozucu herhangi bir söz, inanç, veya amel konusunda olursa olsun ibadeti Allah'tan gelesinden sarf etme olsun durum aynıdır. Ancak cahilse o kişiye hücet ikam edilir. Muhterem kardeşlerim şahadet kelimesini yani la ilahe illallah kelimesini iki şey bozar. Evet. Birincisi bütün ibadetlerden yalnızca Allah'a yapılmasını gerektiğine inanmamaz. Bir insan dese ki Allah'a kulluk yapıldığı gibi başkasına da kulluk yapılabilir. Yani bir mani yoktur." dese veya bunun sadece Allah yapıldığı yapılacağına, bunun gerekli olduğuna inanmasa bu adam kafir olmuştur. Diğeri ise bu ibadetlerden birisini Allah'tan başkasına yaparsa, tarf ederse o insan yine kafir olmuş ve müşrik olmuştur. Kelimenin kelime-i ilk kısmını La ilahe illallah kısmını nakletmiştir. Evet. Dördüncü şey kişiyi imandan ve İslam'dan çıkaran dördüncü nokta. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesuluhu'nun risaletini hünkâr ve şahsiyetine hakaret. Bakınız. Onun getirdiği risaletin hünkâr ve onun şahsına şahsiyetini hakaret. Evet. Bu da kişiyi İslam'dan, imandan çıkarır. Şahadetin ikinci kısmı, yani Muhammedur Resulullah Kelime-i Teyidin ikinci kısmını, bunu da iki şey bozar. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsına karşı yapılan hakaret, onu hasta alma, onunla alay etme. İkincisi ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği şeyler, onun getirdiği şeyleri küçümseme veyahut reddetmek, Kur'an ve sahih rivayetleri inkar etmek gibi, bu da ne yapar? Kişiyi imandan ve İslam'dan çıkarır. Evet, son olarak dersimizin e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mözu olarak, hani, şey olarak da, konu olarak da devamlı bugünkü insanların olsun, daha önceki insanlar, insanların olsun. Kafalarını kurcalayan, ilim ehli arasındaki bir sürü mücadeleye ve münakaşı ihtilası sevk eden bir mesele var. O da büyük günah işleyen müminin iman durumu. Büyük günah işleyen, kebair işleyen müminin iman durumu. Ben bu mozdaki tafsilata girmeyeceğim. Çünkü bu mozdaki tafsilatı daha öncesinde büyük günahlar konusunda yaptığım sohbette bulabilirsiniz. Ancak mozumuzla imanla alakası olduğu için buraya muhtasaran almış bulunuyorum. Ders hitam misk olsun diye. Büyük günah işleyen müminin durumu bu mozda gelen rivayetler muhterem kardeşlerim dört sınıftır. Bu mozda gelen rivayetler hadisler dört sınıftır. Evet. Birinci sınıf rivayetler. Bu rivayetler kişiden imanı nefeder rivayetlerdir. Nasıl? Ne gibi? Mesela Ebu Uyren gelen meşhur rivayet Buhari Müslüm'de La yezmi zânihîle yezmi vuhu mu'min ve la yesfik ustarihîle yesfikuhâ mu'min Hadisidir. Yani kişi zina ederken zina ettiği halde mü'min değildir çalarken çaldığı halde mümin değildir. Veyahut bazı rivetlerde kişi zina ederken imanı ondan e, ondan çıkan Bir gölge başının üstüne durur. Zinadan sonra yeniden iman geri yerine aldat eder. Burada iman nefretmiştir. Veyahut lâ yü'l-ehadukun gibi hadisler. İçinizden hiçbir kimse iman etmiş sayılmaz. Nasıl? yani onun havası getirilmiş şeylere, benim getirmiş şeylere tabi olmadım diyeceğe veya onun komşusu onun ezetlerinden emin olmadım diyeceğe veya e, beni mesela anne bizden, bütün insanlardan beni daha fazla sevmez diyeceğe. Bu gibi rivayetler, yani iman etmiş olmak, iman efeden, bu gibi rivayetler, bu birinci sınıf. İkinci sınıf rivayetler. Yani ben burada size kaydı getiriyorum, yani kafanızda e, bu devamlı şey olarak, tarih olarak bu hani bu e, anlayış yalesin diye peygamberden beri olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beri olduğunu söyleyen rivayetler. Mesela meğaşşale feleyse minna. Biz aldatan bizden değildir. Ve Rasulullah beri ummin. Allah Resulü ve ondan beridir. Ve on teber rağibe sünneti feleyse minni. Sünnetle yüz yüze tetinde yüz çeviren benden değildir. <gülüyor> Allama abrau halid. Allah halid ve halidini veyhiyattullah sana e, sana teberri ederiz. sana teberri ederim. Gibi rivayetler burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in beri olduğunu ve Allah'tan beri olduğunu söylemiştir. 3. sınıf rivayetler sahibini küfürle tesmiye etmiştir. Sahi, sahibini yani o büyük güla işleyen o kimseyi ne yapmıştır? Kişiyi küfür sözüne teslim etmiştir. Mesela gayri fakat kefe. Kim ki babasından gayrısının babası olduğunu iddia ederse kafir olmuştur. Mesela. Nehut min duburi, min fakat kaza fakat bima Muhammed. Kim ki ailesinin arkasına yaklaşırsa dubründen yani kâfir olmuştur. Gayrimüslimlere in inkar etmiştir. Yahut Allah zimmeti onlar katmıştır. Bugün mesela rivayetler. Dört, dördüncü sınıf rivayetler sahibini şirkle isimlendirmiştir. Mesela er-riya şirk. Riya şirktir. Yahut peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye "Ec'alni lillahi yedden. Sen beni yani e, Allah'la beraber denk mi söz." eşini tuttum. Bu da hani şirk-i dediğimiz bir şirk. Buna benzer rivayetler. Peki hadislerde gelen bu dört türlü sınıf rivayetler karşısında Senef-i Salih'in tutumu nedir? Ve büyük günah işleyen kimsenin iman durumu nedir? Senef-i görüşü nedir? Bunu bakalım. Diğerler tavsiyata girmek istemiyorum. Bunu da tavsiyat isteyen büyük günahlar bantına müracaat etsin. Evet. Şerif Salim görüşü. Bu ve benzer rivayetler. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de inna Allah la yagfiru eşrike bihi ve yagfiru ma dunen zalika limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını katil affetmez. Ancak şirkten hariç diğer günahları kullarından istediğinde ne yapar? Bağışlar ayetine dayanarak çünkü büyük gülahlar şirkten ayrıdır. Şirk ayrı. Büyük gülah da şirktir. Büyük gülahların başıdır. Ama İslam milletine çıkaran bir gülahdır. Biz burada bunu kastetmiyoruz. Çünkü ayette bunu affed, ayette affedilmeyeceğini söylüyor. Ondan gayri olan büyük gülahlar. Bu ayet girmeye dayanarak demişlerdir ki burada imanın aslı veyahut kişiden İslam'ın asli nef Yani gerçekten ondan iman kalkmamıştır. İslam kelimesi kalkmamıştır. Zimmet kalkmamıştır. Aslı Muhammed hakiki mağarada belli olmamıştır. Niye? Dolayısıyla onların küfrü gerektirmez. Peki bunun sebebi nedir? Nef yedilen burada. Burada kaldırılan, hadisten çıkan mağara nedir? Burada nef yedilen. <gülüyor> Bu hadislerde gelen manayı nasıl diye hammetmemiz gerekir? Nefkeden imanın kemali, iflası, cevdeti, evet, ne yapılmıştır, nefkedilmişdir. Öyleyse o kişi noksan bir iman sahiptir. İmanın kemale gidince, iflası gidince, cevdeti gidince, o kimse, o kimse nakış bir imanlı. imanlıdır, imanlıdır sahibi nedir o zaman? Fasık bir mü'mindir. Sahibi fasık bir mü'mindir. Tövbe etmesi gerekir. Şayet tövbe etmezse ahirette e, Cenab-ı Hak onu isterse adaleti ile azap eder ve isterse rahmetiyle, meşiyetiyle ne yapar? Affeder. Bu hadisleri bu şekilde anlamamız gerekiyor. Ayet-i Kerime bizi böyle anlamaya ediyor. Size iman konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Geriye bir tekfir meselesi kaldı. Tekfir olayı yani tarihten havariş devrinden diyelim günümüze kadar tekfir olayı bu mesele çok teferruatlı bir konudur. İmandan ayrı olarak işlenmesi gereken bir konudur. Tafsilatlı, büyüklüğü, genişliği yönüyle. Binaenaleyh ben bunu başka bir zamana tehir ederek burada e, iman bahsimi ve dersimi bu dersimle inşallah bu şekilde bitirmiş oluyorum. Zannedersem sizlere aşukarı iman konusunda yeni ders yaptık. İmanın kavramı, hudutları, sınırları bütün seferuatiyla her yöne değildiğini zannediyorum. Ancak bu kadar iktisar edebilirim. Çünkü iman konusu ciltleri alan bir konudur. Size bir şeyler verdiğimiz karanlığdayım. <gülüyor> tabii ki beşer olarak bazı eksik noktalar olabilir. Veyahut önemli olup da benim önemsiz sayıp da onu ihtisar etmediğim, hani iktisar edip onu mozuya almadığım şey de olabilir. Ala kulli hal, mümkün olduğu kadar bu mozuda elimden geleni yaptım. Eğer eksik şeyler söylediysem, ee, Cenab-ı Hak e, beni affetsin. Doğru söylediğim şeyler Rahman'dandır. Hatalı söylediğim şeylerden, şeyler de nefsimler ve şeytandandır. Onlar için Cenab-ı Hak'tan affeylerim. Dillilerinizi Allah razı olsun. Eğer bu konuda soracağınız sorular varsa sorabilirsiniz. Gerçekten yani bugünkü Müslümanların iman konusunda kendilerini yetiştirmelerini ve gerçek manada imanı öğrenmelerini, imanlarını birer aksiyon, hareket haline getirmeleri gerekli. Bugün siyonizm, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar hani yine ellerinden gelen faaliyetleri, planları södürlerken, Müslümanlar onların kanları altında ezilirken, hala Müslümanların basit bir imana sahip olmaları, imanın, imanın kavramı olmaları, sınırlarını ve hudutlarını bilmeleri, onları aksiyon hale getiren veyahut onları imanlarını kuvvetlendiren meseleleri meselelerden uzak kalmaları, o amellerden uzak kalmaları, bu Müslümanların lehine olan bir husus değildir. Bilakis aleyhlerdir. Cenab-ı Hak cümlemize iman konusunda İrfan, izan ve şuur ihsan dilerim. Kendi rızasına muvaffuk ameller işlemi bizlere nasip meselesin. Ve bu dünyadan ukbalinle göç ederken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelimesini, kelime-i taybesini söylemeyi bizlere nasip meselesin. Evet. Ve asre davana elhamdülillahi rabbil alemin.